Yıkın küflü duvarları, temiz sular kokmadan, koruyun kalk nesilleri, kör yılanlar sokmadan, dikin viran olmuş haneleri, baykuşlar konmadan, mümin anneler, babalar, bacı ve kardeşlerim. İman, ateş, kor olunca dokunmak kolay değil. Allah'ın yardımı varsa feda olmak zor değil. Şahadet vardır bu yolda yalnız Allah'a el. Pazularını öptüğüm yiğit mücahitlerim. Kur'an'a atılan mermi göğsümüze saplansın. Kalbimizden kan aksın ki körpe güller canlansın. Bu ümmetin yaraları bir an evvel kapansın. Benim tarikatçı, nurcu, Müslüman sırdaşlarım. Yerin altını doldurduk, zindanlar doldu taştı. Bunun anlamını bilen, saraydan inip kaçtı itler ezanı duyunca birbiriyle kapıştı ayak altında kalmayın garipçile keçilerim fitne fesat çıkarıyor sinsi Amerika her gün kanlı bir tuzak alçakça bir entrika kurdurarak kandırıyor maskesi de harika Düşmeyin bu tuzaklara Müslüman kardeşlerim. Parçaladı Hizbullah'ı dava, küfrün beynini, değiştirdi zulüm dolu gidişatın seyrini. cihadıyla bozdu hainlerin iğrenç devrini, şahadete susamış gönüllü cengaverlerim.